Organ naklinin caiz olup olmadığını merak etmiş. Bu konuda dinimiz ne der hocam? Tıp organ naklinin e, canlıdan canlıya olmak üzere. E, yine efendim ölmüş, öldükten sonra olmak şekliydi. Onun e, çeşitli kısımları var. E, kişi hayatta. Mesela iki bebeği bir var. E, uyan, onun tabi tahlilleri yapılıyor. E, verildiğinde bir sıkıntı çıkmayacak e, ise kişi yakınlarına veya arkadaşına neyse bir başkasına, bir başka Müslüman kardeşine bir böbreğini veriyor mesela. Ve Bu caizdir. Kişinin normal hayat e, fonksiyonlarını sürdürmesine bir engel teşkil etmiyor ki bu tıp ehli, alanın otoriteleri e, bunun böyle olduğuna e, hükmetmişler. Burası bunda bir sakınca. Yok. Bu noktada gayrimüslim bir kimseye organ bağışı yapılabilir mi hocam? Yani insan asıldır. İnsanın gayrimüslim veya Müslüman olması değiştirmez. Yani bir insanı kurtaran, bütün insanı kurtarmış. Ayet-i kerimesi elbette hem dünyadaki onun ömrüne ömür katmak değil mi? Veya böyle bir ızdırap altında... Efendim, her gün makineye giden bir insan düşünün değil mi? Diyalize giriyor. Ki o diyalize giren insanlardan e, biliyoruz. Birçoğumuzun böyle e, muttali olmuşluğu vardır. Ailesinde böyle böbrek hastası olup e, işte vücudu vücuda alınan suyu efendim e, kanı temizlemeyen değil mi? Ayırt edemeyen e, Cenab-ı Allah öyle bir imkan vermiş, nimet vermiş böbreklere bunu temizleme, kanı temizleme işi. E, bu fonksiyonları e, sıhhat çalışmayan insanlar var. Bunlar her gün evinde veya işte hastanelere gidiyor veya günaşlara gidiyor. E, araçla gidiyor. E, büyük bir ızdırap, büyük bir mali külfet. E, kaldı ki e, duyumlarımıza göre yine hepsini süzmüyor, çok az bir kısmını süzüyor. Ve o makineden sonraki, diyalizden sonraki o insanların e, hali e, çok gene e, acı verici. Onun e, ızdırabını çekiyor. Onun ağrısını çekiyor. Saatlerce, belki günlerce. Şimdi böyle bir insana bir böbreğini vererek bir insan ne yapıyor? E, doku uyuşması da oluyorsa. Böyle bir dertten kurtarıyor. Maddi yük, manevi yük, acıdan ızdıraptan kurtarıyor. Veya hayati Fonksiyonlarını bu şekilde insan yeniden böbrek nakli olduğu için kazanıyor. Büyük büyük bir iyiliktir bu. Büyük bir lütuftur. Elbette bunda hiçbir sakınca yok. Böbrek nakli yapılan kişinin başka dinden olması da etkilemez. Yani Allah'ın verdiği bir canı bu galeden, dertten kurtarmak, o insanın daha rahat yaşamasına veya hayat fonksiyonlarını yürütmesine vesile oluyorsunuz. Bir can kurtaran durumuna düşüyorsunuz. Ve güzel bir sevap elde ediyorsunuz. Veya bunun tersi de olur. Efendim ben gayrimüslimin böbreğini almak istemiyorum. Böyle bir düşüncenin yeri yok. Temelsiz bir düşünce. Yani o da bir insandır. Allah'ın yarattığıdır. O dini tercih etmiş. Sonuçta keşke Müslüman olsa Allah'ın dinine e gelse, yönerse duamız, temennimiz olur ama onların dini ona, bizim dinimiz bizedir. Din e, farkı burada engel teşkil etmez. E bir de e, bütün fonksiyonları hayata dönme fonksiyonları ihtimali kalmamış. İşte beyin ölümü diyorlar ya, beyin ölümü gerçekleşmiş. E böyle bir insandan, yani gerçekten oradaki doktorlar sadece bir doktor değil, bir heyet Buna kesin karar veriyorsa gerçekten e, bu insanın artık öldüğüne hükmedilmiştir. Hayati fonksiyonlar bitmiştir. Geri dönülmesi mümkün değil. Deniyorsa buradan da alınabileceği fetvası vardır. Ama tabi burası iyi tespit edilmeli. Yani o insanın gerçekten artık beyin ölümü, kalp ölümü, neyse beden ölümü tamamen o müsellem olduysa Açığa çıktıysa, teslim olduysa o takdirde ondan nakil, organ nakli caizdir, mümkündür diyoruz.